إن الحمد لله نحمده ونستعنه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مدد له ومن هدل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم السلام ورحمته وباركته بنزل جزيلا وسلم Bir önceki dersimizde 19. ayet, ayet kelimeye kadar gelmiştik. Fakat orada izah etmemiz gereken belki bazı şeyler vardı. Bilmiyorum, neyin değilmediğimi Ama kısaca aklıma gelen şeyleri bu ayet kelimi aklına inşallah. Onları verdikten sonra diğer ayet kelimelere geçelim. <gülüyor> Yusuf'un kardeşleri, Yusuf biliyorsunuz kuyuya atmışlardı. O arada oradan geçen bir kervan su temin etmek için birisini alıp oraya gönderirler, yani kuyuya gönderirler. O kervan için su çekecek olan kimse kovasını daldırıp da suyu almak istediğinde su yerine bir çocuk çıkarız Yani Yusuf Aleyhisselam işte sarılır veya kovaya işte her neyse veya kovanın içine oturur, artık orayı bilmiyoruz. Haridintiler bizi pek ilgilendirmiyor. O çocuğu çıkardılar işte Yusuf Aleyhisselam'ın ve arkadaşlarına der ki e bakın müjdeler olsun, bu bir çocuk yani su bulamadık. Onu ne yaptılar? E bir eşya gibi, meta gibi gizlediler, yanlarında koydular. Kimi kaynaklarda bizim tefsirlerimize de intikal etmiştir. İsraili kaynaklarda işte kimi zaman Yusuf'u öldürdüklerini söylüyorlar. Kimi zaman da efendim işte o bizim kölemiz de falandı filandı diye aldatıyorlar güya, o kervanı. Kervanda Arap diyarından gelen bir kervan. Onlara herhalde halükarda parayla sattı deniliyor ama tabi burada açıkça öyle bir ifade görülmüyor. Fakat satan kimselerin kervandan mı olduğu, Yusuf'un kardeşleri mi olduğu meselesi tartışmalıdır. Bu yani dille ilgili bir sorundur. Dolayısıyla bize oradan gelen nakillerinde gerçek olup olmadığı noktasında fazla bir bilgimiz yok. Tabi bunlar Yusuf Aleyhisselam'ın ne yapıyorlar? Alıyorlar ve şerahu bi semanin bahsin dirahim meududa ve kanu fihi min zahidin Şimdi ve şerahu bi semanin bahsin Arapçada iki anlama geliyor. Hem daa'u anlamında yani hem sattılar anlamında anlamına gelir hem de aldılar anlamına gelir. Aleykümselam. Var. Çok az bir parayla dirhemler karşılığında ne yaptılar? Tuttular, Yusuf'u sattılar. Vaka'nı ف۪يْهِ مِنَ orada istemiyorlardı. Yani, ف۪يْهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ Onda sahibi idiler anlamını taşıyor. Ee, bazı müfessilerimiz, İsrailiyetten alınan işte o haberleri tenkit aksine diyorlar ki, eğer Yusuf'u çok isteselerdi, zaten kuyuya atmazlardı. Dolayısıyla onları Yusuf'tan kurtulmak istedikleri için kardeşleri, Yusuf'u kuyuya attılar. Ama o kervan zaten çocuğu götürüp de başına bela etmek istemiyordu. Diyorlar, hiç bu çocuğu satarsak ne olur? Ondan bir gelir elde ederiz. Bu da bizim için bir ticaret olur, kâr olur diyorlardı. Ve götürdüler Yusuf'u Mısır'da sattılar. وَقَالْ لَدِشْ تَرَاهُ مِنْ مِصْرًا Mısır'a götürüyorlar, pazara çıkarıyorlar işte herkesi ise neyse, ticaretini neyse, kimisi cariye, kimisi insan, kimisi köle satıp satılıyor. O paniğde pazarda Mısır'ın azizi veya Mısır'ın azizinin işte sekreteri veya yardımcısı veya başbakanı durumda olan kimse çeşitli nakiller var. Yani onlar önemli değil. Mısır'dan onu satın alan kimse kendi hanımına dedi ki: "Akrimi mesvahu." Onu satın aldılar artık. Satın aldıktan sonra diyor ki, buna diyor çok iyi bakacaksın. Yani her ihtiyacını göreceksin, en güzel şekilde yetiştirilecek, en güzel şekilde bakılacak. Kardeşlerini düşünüyorlar Yusuf için, Allah Yusuf'a neler yapıyor? O bakımdan yani biz bu ayetlere baktığımız zaman bir şey öğrenmemiz gerekiyor nedir? O da böyle bir hikaye, böyle bir masal olmuş, haşa değil, yaşanmış değil. Burada Allah Azze ve Celle'nin lütfu ve nimetini nasıl yeryüzünde icra ettiği ve kendisinin seçtiği kulları nasıl koruduğunu göreceğiz. Esas olan budur. Biz bunu göreceğiz ki yapacağımız bir harekette, yükleneceğimiz bir mesuliyet ve sorumlulukta Allah'ın yardımını tıpkı buradaki peygamberlere gelen yardım gibi katli bileceğiz. Gelmeyebilir dünyalık bir yardım. Ama dünyalık yardımın gelmemesi bile senin için usul ettir. Niye? Çünkü sen onu Allah için yapıyorsun ve Allah'ın rızasına uygun olarak yapıyorsun. Allah'ın rızasına muvaffuk olması bile yeter. Yani elinize para, servet, mal, dünya mülkü, dünya şöhretini geçmesi önemli değil. Çünkü bunu Allah için yapıyorsunuz. Bütün peygamberler de bunu Allah için yaptılar. Cihatlarını hiç birisinele bir dünyalık geçmedim. En çok Süleyman Aleyhisselam'da dünyalık mal vardı elinde. Bütün o sarayları, köşkleri, orduları, teşkilatları değil mi? Fabrikaları, ne oldu? Bütün üstünde otururken, koltuğun üstünde, bastonuna dayanarak öldü. Ve günlerce ne cinder ne de şeytanlar bilmediler. Süleyman Aleyhisselam'ı öldü. Bakınız yani. O kadar çok değerli değil. Ne için değerli? Değil? Yani Allah katında olan açısından değerli değil dünya. Yoksa neydi Allah Teala bizi imtihan etsin ya. Buradan oraya götürmek zahmeti yani haşa bir zahmet olurdu. Böyle bir zahmet yok Allah için aslında. Ama Allah Teala böyle irade ediyor. Bizi imtihan ediyor. Buradan oraya götürecek. Yoksa dilediği burayı genişletirdi. O kadar geniş yaratırdı ki dünyayı. Cennete gerek kalmazdı ve burada herkes yaşardı, herkese Allah-u Teala bir yer, bir mülk, bir mekan verirdi, gider orada işte hayatım devam ettirirdi ebedi veya neyse, ölümsüz olarak. Ama Allah bir imtihan için bizim bu dünya hayatında var ediyor ve o imtihan içinde bizden birçok şeyler istiyor. Ve kendi uğrunda çalışanlara da Allah-u yardım ediyor. Bakın, Peygamberlerin kıssaları bu vakfinden bizim için çok çok büyük örnek ve ibrettir. O insan hanımına diyor ki, ona çok iyi bak. <gülüyor> asa en yenfe'anâ evnettehiddehu veledem. Asa, Arapçada iki anlama gelir. Birisi umulur ki anlamındadır. Birisi asa, gerçek anlamdadır. Burada asa, onu mutlaka bir gün kendilerine bir veled, çocuk gibi olacağı anlamını ifade ediyor. Anlaşılan, onu diyorlar bize yararı olur, veya onu kendimize çocuk edinmiş oluruz, yani çok seversek, ileride çok iyi işler yaparsa onu kendimize çocuk ediniriz ve bizden sonra da ne olur, Mısır'da yönetimi o yüzdeniz. Çünkü yönetici bir aile, وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيفِ وَاللّٰهُ غالب عَلٰى اَمْرِهِ وَلَاكِنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْدَهِ Şimdi bu ikinci kısma geçmeden isterseniz, Fasas suresinin 28. sure, açın, 7'den 13'e kadar olan kısmı bir okuyalım. 28. sure, bakın Yusuf kısasındaki anlatılan bu ibare ve ifadelerle, Musa aleyhisselam kısasındaki ifade ve ibarelerin benzerliğine, Şimdi, biliyorsunuz Musa aleyhisselam, Yusuf aleyhisselamdan sonra geldi, yani aralarında birkaç nesil var, ama kaç nesil olduğunu net ve kesin bilmiyoruz. Yusuf'u babası çok seviyor ve kardeşleri onu kıskanıyor. Sonra allah Teala ona Mısır'da mülk veriyor. Mısır'a annesini babasını getiriyor. Böylece Beni İsrail yani Yakub oğulları Mısır'a yerleşmiş oluyorlar. Ancak Yusuf Aleyhisselam'ın ölümünden sonra Mısırlı milliyetçiler Hititoslar dönemini kapatıyorlar. 201 rivayette 400 yıl hakimiyet süren bu Arap veya işte Suriye, Ürdün tarafından giden Arap asıllı olan bu egemen devleti Mısır Firavunları dönemi, o Firavunlar bunları deviriyorlar, onların yerlerine kendileri geçiyorlar. Tabi başlıyorlar Mısır'da bir güç ve kuvvet sahibi olan, ticaret sahibi olan İsrailoğullarına zulmetmeye, her türlü işkence yapıyorlar. En nihayetinde biraz işte kahinlerin haber vermesiyle onlardan bir çocuk olacak, o çocuk gelecek senin mülkünü yerle bir edecek ve seni öldürecek. O zaman diye onlardan doğan bütün erkek çocukları katledin, kadınlarını hayatta bırakın. İşte böyle bir dönemde beni İsrail'e ateşten gömlekten içinden bir dönemde ki Allahu Teala onları neden imtihan etmiştir Mısırda. Buna fazla değinmiyor. Ama Mısır'dan çıkıştan sonra neden onları çok imtihan ettiğini sık sık hem Kur'an'da hem de Tevrat'ta anlatır. Şimdi orada Musa aleyhisselamın annesi bu korkudan tutar, çocuklarını ne yapar? Çocuğunu Yusuf'u, Musa aleyhisselamı götürür, nehire atar. Biz diyor Musa'nın annesine vahyettik ve evhaynâ ilâ ummi Musa en argda'îhî ona dedik ki o çocuğu emzir, yani iyi bir emzir, iyi bak ona. Ve idâ aleyhi ondan korkunca, onun için, onun hayatı hakkında korkunca ne yap? feelkihî fil yembi, onu suya at. Yani durup böyle suya atma anlamındadır, atıverse çocuk bu olmuş. He? İşte misal hani diyorlar ya, Yusuf şey Musa Aleyhisselam tuttu levhaları fırlattı. Bak bizimize çevirirler böyle yani tuttu fırlattı. Çünkü elqa diyor ya felkiihi at onu diyor. Orada da Musa Aleyhisselam da levhaları attı deniliyor. Yani fırlattı mı demektir attı demek. İşte de alakası yok. Çeviri yanlışlığı, anlam yanlışlığı doğuruyor. Orada işte bilinen meşhur hadise sepete koyuyor veya çocuğun batmaja bol miza şekilde bir şey sarıyor içine koyuyor ve nehir'e bırakıyor. Felkî felkî fil yem mi yem su demekti? Denizde demiyor. Denizde demiyor. Su deniyor. Yem su demektir. Her neyse, deniz de yabilir. Walla <gülüyor> taqafi, walla bunu yaparken de sakın hiç korku hissetme ve de mahzun olma. Ne kork, ne de üzül. Allah ediyor. Kime? Bu sana annesine. İnara zuh ileki biz onu sana geri çevireceğiz. Hiç korkma. Sübhanallah bu sesi duyuyor. Melek de söylüyor artık. Allah Azze ve Celle kendisine bir ses mi iletiyor? Bunu duyuyor. وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Onu sana geri göndereceğiz. Sana geri gelecek. Hiç merak etme. At. O sana geri gelecek. Ve biz onu ne yapacağız? Peygamberlerden kalacağız. Allah Allah. Biz onu peygamberlerden kılacağız. Şimdi suya attılar çocuğu, çocuk gitti. Tıpkı Musa, Yusuf'u kuyudan alırken o adamların kullanılan fiil, iltikat fiili, iltikat, yerden alıp kaldırma fiili, aynen orada Yusuf için kuyudan çıkarmak anlamında kullanılırken, burada da Musa aleyhisselam için, sudan veya denizden onu almak anlamında kullanılıyor. Yusuf suresinde ne demişti? Yeltaqi tu ba'du demişti. Değil mi? Heh? Kaçıncı ayet-i kerimeydi? 17. 17. ayet-i kerime. Yok, 18. 10. 18. Evet. Benim dediğim kelime 10. 10. ayet-i kerimede geçiyor, ne diyordu orada? وَاَلْقُوْ ve وَاَلْقُوْهُ fi غَيَابَاتِ الْجُبِّ يَلْتَقِدْهُ غَعْضُ السَّيَّارَةِ Atın onu bir kuyuya, tamam mı? Onu yoldan geçen kervanların bazısı, yaltaqid, yerden alıp kaldırmak. Yerdeki bir şey tutup kaldırmaya iltikat denir. Aynı fiil ne kadar ilginçtir, Mısır'da imtihan edilen, Mısır'da büyüyen iki peygamber için söz konusu oluyor ve birbirine benzer vakalarda aynı fiil kullanılıyor. Ne diyor orada? فَلْتَقَتَهُ alu فِرْعَوْنَ Firavun'un âli yani askerleri, muhafızları, koruyucuları, her neyse nehir kenarlarında bekleyen, deniz kenarlarında bekleyen kimseler aldılar. alu آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا Onlar aldılar ama o aldıkları Musa onlar için düşman ve olacak. Onların başına çok büyük bir düşman yahut da düşman edinecekler bir kimse ve büyük bir üzüntü olacaktı. Öyle bir üzüntü oldu ki Mısır'da Piravunun tacını tahtını alt etti, adamların hayatı birbirine gitti. Yani o dünya saltanatı, o güzelim hayat, o nimetler zehir oldu onlara. Çünkü sular kana döndü, göklerden kurbağalar yağdı, çekirgeler, karıncalar her tarafı işgal etti. Su içemez oldular, yemek yemez oldular. Her tarafı çekirge istilâ etti. Bağlarını, bostanlarını, ekimlerini böyle kazıp kavurup gidiyor. Bu nedir? Onlar için hem bir düşmanlıktı hem de büyük bir üzüntüydü. İnne ve Haman, Fir'aun ve Haman, onun veziri veya işte yardımcısı olan Haman ve o ikisinin askerleri ve dunuduhuma. Her ikisinin de orusu varmış. Demek düşünemizde ordular. Ayrı ayrı. İkisinin orduları var. Kânû hâtiîn. Çok hata etmişler. Çok aldanmışlar. Buradaki hâtiînden maksat nedir? Aynı fiil Yusuf aleyhisselamın kardeşleri içinde geçiyor. Hâti kelimesi hata yapmaktan kaynaklanıyor. Yani hatadan gelir. Şimdi muhti ile hâti farklı şeylerdir. Muhti bilmeden hata yapar istedir. Ama hati dediğimiz zaman bilerek hata yapıyor fakat akıbetini bilmiyor. Dolayısıyla o gaflet içinde olduğundan dolayı Allahu Teala, Fir'aun ve onun veziri olan Haman ve onların askerleri kanu hati'in. Hepsi hata etmişlerdi. Öyle bir hata ettiler ki o hata onları götürmeyecek. Fir'aun'un karısı dedi ki وَقَالَتِ مرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكِ Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ı alan Mısırlı kimsenin karısına dediği gibi orada ne demişti? Qalez-ziştarahu min Misra li-imraatihi. Mısır'da onu alan, satın alan adam illi kadınına dedi ki. Burada da ve qale imraatu firavuna firavun'un kadını dedi ki kurratu aynin velek. Bana ve sana göz aydınlığı bu çocuk. Gözün aydın senin de benim de gözüm aydın olsun çocuklar olmazmış. La <gülüyor> تَقْتُلُوهُ Onu öldürmeyiz. عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا وَنَتَّخِذَهُ وَلَدَ Tıpkı Yusuf aleyhisselam için Aziz'in ve karısının söylediği sözü, yani onlar hakkında inen ayet aynı sözlerle Musa aleyhisselam için sonraki asırlarda olmasına rağmen Musa aleyhisselam için de kullanılmıştır dikkat ediniz, Allah aynı sözü hem Yusuf'u alıp korumasını alırken o insanlara söylettiriyor, hem de aynı sözü Musa aleyhisselamı Firavun öldürmek isterken, Firavun'un sarayında ve Firavun'un hanımının kucağında büyütmek için verdiğinde onlar kullanıyor. Ne diyorlar? Ola ki, umulur ki o bize bir yarar sağlar veya onu kendimize bir çocuk ediniriz. Allah Allah. İlginç değil mi? وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ لَا يشعرون. Onlar bunun farkında olmadan şuur burada çok derin bilgi anlamında. Çok derin bir bilgi anlamında. Niye öyle söylüyoruz? Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine baktığımız zaman Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri hakkında da buna benzer bir ayet-i kerime bir cümle geçmektedir. Ne diyor? Onu alıp götürdüklerinde ve onu kuyunun o derinliklerine atmak için icma edip ittifak ettiklerinde biz ona vahyettik. Dedik ki sen onları bu yaptıkları işlerden dolayı mutlaka haber vereceksin. Firavun içinde ve hum la yeşhurun ifadesini kullandı Allahu Teala. Onlar bunu bilinçsiz ve şuursuz olarak yani derin ve köklü bir bilgileri olmadan yaptılar. Yusuf'un kardeşleri de Yusuf'u kuyuya götürüp attıkları zaman onlar da böyle derin geleceği, geleceği onlara ihsas ettiren düşünce ve fikirden uzaktılar. Bakın aradaki benzerliği görüyor musunuz? Birileri gafletlerinden dolayı Yusuf'a yaptıklarının başlarına neler getireceğini bilmiyorlar. Birileri Musa'yı öldürmek isterken hiç farkında olmadan öldürecekleri çocuğu arıyorlar ve Firavun'un hanımını kucağına teslim ediyorlar. Al bu çocuğu ve sebiht diyor Firavun. Ola ki bize yardım olur. İleride yahut onu kendimize evlat ediyoruz. Onun için Kur'an kısalarında neden ibret var diyor Allahu Teala? İşte böyle ayetleri biz mukayeseli gördüğümüz zaman Kur'an'dan gerçekten bu ayetlerin maksatları daha iyi anlaşılmış oluyor. Şimdi orada Yakup Aleyhisselam gidince Yusuf üzüldü. Hatta daha Yusuf'u götürmeden önce çocuklarına diyor ki, yok ki ki siz götürürsünüz diyor. İnsallah bihi Siz götürürsünüz de kurt onu yer. Bu beni çok üşüttü. Dedik ya neden öyle söylüyor? Nereden biliyordu kurdun onu yiyeceğini veya Allah ona kurt onu yer düşüncesini nasıl verdi onu imtihan etmek için, o da onun elinde değildi, o da bunu bilmiyordu. Oradan da anlaşılıyor ki, yani o bölgede kurt çoktu ve onlar çobanlıkla iştihal ediyorlardı ve koyun sahipleriydiler. Çünkü kurt koyunu çok sever. وَأَصْبَحَ فُعَادُ اُمَّ Musa فَارِغًا Muhsin annesinin kalbi öyle bir boşlukla boşlukla doldu ki boşaldı. Yani sanki kalbi yokmuş gibi oldu kadının. Hani kalbi uçar gibi oldu. Kadın çok üzülmüş, çok mahzun olmuş. Buna rağmen de inkaderle tubdi bihi laula en rabatna ale kalbiha. Neredeyse öyle mahzun oldu. Yani kalbinde öyle bir boşluk hissetti ki çocuğu gidince denize bıraktı ama. Neredeyse diyecekti, ben çocuğumu denize attım, ne olursunuz gidin onu bunu veya suya attım, o çocuk benimdir, diyecek hale geldi, biz eğer o kadının kalbinin üzerine bir bağ sarmasaydık. Ne Rabb manası, kalbin sallanmaması, heyecan duymaması için Allahu Teala'nın ne yapması, kadının kalbin sabitleştirmesi anlamındadır. لِتَكُونَ مِنَ muminin o kadının müminlerden olması için eğer biz o kadının kalbini sabitleştirmeseydik kadın gidecekti Musa'nın annesi bağıracaktı sokaklarda ben böyle böyle çocuğumu bıraktım o çocuğu bulursanız o çocuk benedir. Şimdi orada ne oluyor Allahu Teala burada Yusuf Yahkub'u imtihan ettiği gibi Musa'nın annesini de imtihan ediyor. Daha sonra işte kız kardeşine diyor ki. وَخَالَتْ لُخْتِهِ قُسِّهِ فَبَصُّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا شُعُرُونَ Dedi ki, kız kardeşine, Musa'nın kız kardeşine, ''Git onu takip et, izini sür, nerededir, kim satın almıştır, kimin sarayındadır, neredeyse ondan bir haber al gel, onların bilgisi, onların bundan haberi olmadan. Çünkü bilirlerse, o zaman derler ki, ha bu çocuk Beni İsrail'den birisinin çocuğu imiş, ve o zaman bu çocuğu, yani Musa'yı da alıp öldürebilirler diyor. Bu şekilde hem Yusuf ile hem de onun evlatlarından yani soyundan olan Musa Aleyhisselam'ın kıssaları arasında bir benzerlik vardır. Musa henüz peşikteki çocukken, emzik çocuğuyken denize suya bırakılıyor. Yusuf Aleyhisselam ise 7-8 yaşlarındayken götürülüp kuyuya atılıyor. Dikkat edin. Yani bütün peygamberler aşağılanmak isteniyor, Allah onları yüceltiyor. Bütün peygamberlere insanlık karşı çıkıyor, düşmanlık besliyorlar, onları aşağılıyorlar ama Allah onları aziz ediyor. Allah onlara ikramda bulunur Burada da Musa'nın babasından söz etmiyor, Allah razı olsun çok güzel. Burada da Musa'nın babasından söz ediliyor, annesinden söz ediliyor, öbür tarafta Yakub'un, Yusuf'un babasından söz ediliyor, annesinden söz ediliyor. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın annesinden söz edilir, babasından söz edilir. Babası, biliyorsunuz zaten, yok. Allah'ın bir emri, takdiri, icazı olarak, bu şekilde babasız olarak o çocuğu dünyaya getiriyor Allahu Teala. <gülüyor> Tabi bunlar nedir? Kur'an-ı Kerim'deki gerçekten ııı Peygamberlerle ilgili gördüğümüz harika şeylerdir. Yani Allahu Teala onları öyle insanlar arasından seçiyor ki insan onların hayatlarına bakıyor. Gerçekten hayran kalıyor, ibret alıyor ve kendi hayatıyla kıyaslıyor. Kendi hayatını onların hayatına ne kadar benzeyip benzemediğini anlıyor. Buradan da insan kendisine bir ders çıkarabiliyor. Evet, ne oldu? O Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ı satın alan kimseler o kerbandan dediler ki, o işte satın alan adam kadınına dedi ki, ekrimi mesvahu, mesvalarına yemek, içmek, giymek veya yiyecek, yiyecek gibi şeyleri de içerir. Yatacağı yeri içerir. Onun yani geçimini, bakımını, eğitimini, terbiyesini güzel yaptı olur ki o bize yarar sağlar yahut da biz onu kendimize çocuk ediniriz. Buradan itibaren Allah Teala ee, Yusuf Aleyhisselam'a ne verdiğiniz. O kezalike işte böylece mekkenna li yusufa. İşte biz böylece mekkenna li yusufa. Mekkenna Bazıları ona mekan verdik şeklinde çevirmişler veya yer sağladık. Hatta bazı tefsirlerde de öyle söylüyor. Her ne kadar mekan kelimesiyle mekkene kelimesinin ilgisi varsa da mekkeneden maksat Yusuf'un tehlikelerden, kötülüklerden, haset ve düşmanlıktan uzak bir yerde kuvvet ve kudret sahibi kılınması anlamındadır. Biz Yusuf'u böylece, Yusuf'a böylece hem sağlıklı bir beslenme, hem emin bir mekan, hem güvenilir bir yer sağladık, verdik. Ileride kendisine Peygamberlik vermek için. Ve kederken Mekke'nin aliyosu da fil ardi. Buradaki fil arttan maksat Mısır'dır. Kur'an-ı Kerim'de art kelimesi sık sık geçer ama coğrafi olarak düşündüğünüz zaman yeryüzünün tamamıdır dünya. Ama fil arttan buradaki maksadı Allahü u Teala'nın Mısır'dır. Biz böylece Mısır'da yani oradaki yeryüzünde Yusuf'a bir temkin verdik. Niçin? وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ ona hadis diye daha önce de açıklamasını yaptığınız rüya, vakalar, hadiseler, olaylar, buna benzer şeylerin tevilini, gerçek anlamda açıklamasını ve tefsirini Yusuf'a öğretmek için. Şimdi bakın dikkat ederseniz, buradaki öğretmeyi allah Teala hangi şartlar içinde zikrediyor? Yani öyle öğrenme, her halükarda olmuyor ki. Musa'ya nerede öğretti? Firavun sarayında. Yusuf yine oradaki bir Aziz'in sarayında emin bir şekilde güvenlik içerisinde ilim öğreniyor. Dolayısıyla biz buradan da anlıyoruz ki güvendiğin ve emanın olmadığı yerde ilim de olmaz. Niçin? ilmin en çok geliştiği dönem Abbasi, Emevi ve Abbasi dönemidir. Size soruyorum, bakın İslam ülkelerinin birçoğuna bakın, ya emin olan beldede çok alim yetişmiştir, ya da çok alimin bulunduğu yerde çok imtihan olmuştur. Bu ikisi mutlaka olur. İlim adamlarının olduğu yerde ilim adamlarının, alimlerin imtihanı çetindir. Ama ilim adamın olmaydığıda imtihan çetin olmaz. Çünkü Ki kimse zalimlere ve tağutlara karşı hak sezi söylemez ve dolayısıyla insanlar da susar, yemeklerinin, ekmeklerin, açlarının, karınlarının peşlerinde koştururlar. Onlar da rahat yaşar, öbürler de rahat yaşar. Ama alimlerin ve peygamberlerin bulunduğu beldelerde zalimlere ve tağutlara rahat yok. Bir tek insan giriyor Mısır'a, Mısır'ın düzeni bozuluyor Allah aşkına. Musa aleyhisselam. Halbuki Firavun, yeryüzünün benden başka olan kimdir diyordu. Ama Musa onun bütün düzenini bozdu. Gerçekten alt üst etti. Niye? Çünkü Allah'tan bir destek, Allah'tan bir nusret ile risaleti yerine getiriyorum. وَلِنُعَلِّمَهُ <gülüyor> min تَأَوِيلِ الْأَحَد۪يهِ Şimdi orada o imtihanlardan Yusuf'u geçirmesinin amacı ve maksadı Allah Azze ve Celle'nin Yusuf'a bir şeyler öğretmek. O da te'evilü ve hadis dediğimiz şey. Onun için diyorlar ki bazı alimler dünya ile ahireti açıklarken dünya ahiret için bir rüya gibidir. Gelip geçici bir hadisedir. Bunun gerçeği buradaki meselelerin hakikati orada ortaya çıkacak. Dolayısıyla ahiret dünyanın bir te'vilidir. Gerçek anlamda açıklamasıdır. <gülüyor> Vallahu galibun ala emrihi ve lakin ekserun la ya'lemu. <gülüyor> Vallahu galibun ala emrihi ve lakin ekserun la Şimdi bu ayet-i kerimenin bu kısmında Allah kendi yaptığı şeyleri Allah hüküm verdiği şeylerde galiptir. Dilediğinde galebe sahibidir. Allah dilediğinde galebe sahibidir. Fakat insanların birçoğu bunu bilmezler. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın babası diyor ki siz gidersiniz korkarım ki onu kurt yer. Şimdi onun korkusu Allah'ın bir emri olduğu için boşuna çıktı. Allah galibun ala emrihi, yapmak istediği, irade ettiği şeyde galip olduğu için, kimse Allah'ın gücüne karşı gelemeyeceği için ve Allah'ın gaybtan işleri tedbir etmesi, bu peygamberlere geleceklerini hazırlamış olması meselesinde, hiç kimse Allah'ın kuvvet ve kudretini geri çevirici olamıyordu. Yusuf'u alıp götürdüler. Yusuf'un bir gücü kuvveti var mıydı? Hayır, sattılar Yusuf. Peygamber olmasına rağmen kendisi geliyor kendisine. Çocukken bile Vahiy geldi. Ama onu büvetti. Lethunep bir en diyor. Ne diyor? Dikkat et. Lethunep bir en Onlara haber vereceksin. Ne? Lethunep bir en nefhum. Onlara haber vereceksin. Bu da nedir? Nebe'e köküngen dedir. Nebe'e. İşte Yusuf henüz çocukken rüya atıldığı zaman, burada nebe'e fiili kullanılıyor. لَتُنَبِّئَنَّ بُمُونَ Onlara bunu haber vereceksin sen. İşte bu nübüvvettir. Ama biz Yusuf'a işte gücü ve kuvveti yerine gelince hüküm ve ilim verdik dediği ise, Risalettir. Bir nübüvvet, birisi risalettir. Onun için bugün sünnet-i seniyyeye karşı gelen insanlar, nübüvvetle risaleti karıştırıyorlar. Sünnet-i seniyye, peygamberlerin sünnetleri, peygamberlerin kendilerine Allah tarafından vermiş olan hüküm etme yetkileri, bilgileri ve ilimleri hem Kur'an'ı hem Tevrat'ı hem de kendilerine peygamberlerin inen kitapları tefsir etmede ve açıklamada, bir meleke olduğu gibi hem de aynı zamanda o peygamberlerin kendi şahslarının ortaya koydukları pratiği ve ilmi temsil eder. İşte bunun için biz peygamberlerin kendi kişisel amellerine ve Allah'ın lütfuyla yaptıkları iştihad ve verdikleri kararlara ve hükümlere nübüvet diyoruz. Ama Allah'tan doğrudan vahiy ile gelip emir ve nehileri içeren ve insanlara şer'i bir manzume takdim eden şeye de ne diyoruz? Risalet diyoruz. Bu bakımdan nübüvete dahil olan amelleri peygamberler değiştirebilir. Amma risalete dahil olan herhangi bir ameli, emri ve nehi'yi hiçbir peygamberin değiştirmeye yetkisi yoktur. Bu يَكُونُ لِيْا اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ <نفسي> Sakın asla ve kesinlikle ben Allah'tan gelen vahyi kendi nefsime dayanarak teddileri edip değiştiremem diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ya ya bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir veya bu Kur'an'ı tedbir et. Bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir veya bunu tedbir et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır asla benim onu kendi katımdan nefsimden, nefsime dayanarak tedbir etmem, değiştirmem, yerine bir şey koymam mümkün değildir. Ama nübüvvetle ilgili olan amellerde, Peygamber isterse değişiklik yapabilir, ne gibi Kabir ziyaretlerini emredip yasaklaması gibi, kurban etlerini yenilip yenilmemesi meselesi gibi, yaban eşeğinin yenilip yenilmeme meselesi gibi, hayvanların etlerinin efendim veya karınların içlerindeki yağların yenilip yenilmeme meselesi gibi. Niye? Yakup aleyhisselam Allah haram kılmadan kendisine bunları haram kılmıştı yani yasaklamıştı. Engel koymuştu, yemiyordu. Ha, bunlar ne oluyordu? Bunlar peygamberin nübüvvet yetkisi içerisinde olduğundan dolayı nebevi ameller olduğu için peygamber onları zaman zaman ne yapabiliyordu? Vazgeçebiliyordu bunlardan. Ama risaletle ilgili olup da vazgeçilmiş olan bir tek hüküm yoktur. Ne yapar? Allahu Teala emri ne yapmıştır? Bir emri göndermiştir. O emirden sonra ikinci bir emirle oradaki belli şeyi istisna edip onu çıkarmıştır. Yani bu da yine Allah'ın kendi e, iktidarı kendi kuvveti, kudreti dahilinde olan bir şeydir. İlmi dahilinde olan bir şeydir. Peygamber bunu değiştiremez. Enfas suresinde işte sizden e, sabreden 20 kişi olursa 200 kişi kişiyi yener. Daha sonra diyor Allah sizde zayıf ve kuvvet olduğunu bildiği için diyor sizden bin kişi olursa kafirlerden iki bin kişiye galebe çalar. Yani önce bire on iken sonra bire iki oldu değil mi? Ama bunu kim istedi, bunu kim gönderdi bu haberi? Allah gönderdi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem kendi katından bunu değiştirmedi. Buradan da anlıyoruz ki nübüvvetle risalet arasında bazı farklar vardır. Ama her Resul bir nebidir. Her nebi her zaman Resul değildir. Ne anlamda? Kitap verilme anlamında, şeriat verilme anlamında Resul değildir. Fakat bir önceki Resulün veya bir önceki Nebi'nin şeriatına ve kitabına tabi olmakla mükelleftir Harun gibi, değil mi? İsa ile Yahya gibi. Demek ki Allah yaptığı şeylerde galiptir. Nasıl? Wallahu galibun ale emrihi, ve laikin ekten Tuttu Azizin Hanımı Yusuf Aleyhisselam'a ne yaptı? Göz koydu. Ona aşık oldu. Hem, hem öyle bir sevda ki, tüm Mısır'ın ileri gelen hanımları, kadınları, işte sarayla ilgisi olan kimseler, sosyete takımı, zengin ailelerin hanımları, dediler ki, nedir bu kadın baştan çıkmış ya? Kendi şeyi, kölesine aşık olmuş, hizmetçisi. Evindeki çocuğa, gence aşık olmuş. sesleri kadın yani çıkmış şığırdan dediler. Sonra orada onları çağırıyor işte, oturtuyor her birisine, koltuklar hazırlıyor saraylarda her birisine eline bir bıçak veriyor. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki çık. Hayretlerinden böyle yapın. Ellerini kesiyorlar. Kimi diyor ki işte efendim, elma verdi elmayı kesiyorlardı elma verdi ellerini kesiyorlar. Bak hep ellerini kesmişler. Haşa demişler ki bu insan olsun. Bu ancak kerim bir melektir. İnsan falan değil. Bu güzellik karşısında işte. İşte diyor beni kendisinden dolayı kınadığınız insan bu. Yani bana ne diyorsunuz siz görünce siz bile aklınız başınızdan gitti beni niye kırmıyorsunuz şimdi anlayın diyor beni kınamayın artık şimdi orada Allah, Allah onu korumadı mı korudu tuttular onu hapse koydular adam rüya görüyor aziz rüyasını kimse tefsir edemiyor tefsiri Yusuf'a yaptıracak. Vallahu galibin ala emriyi. Allah öyle istedir. Allah bu galip olan o. Galip olan Allah. Başka kimseye Allah izin vermiyor. Yusuf oradan çıkacak. Galip olan Allah çıkarıyor. Getiriyor Mısır'ın başına. Hükümdar kılıyor. Galip olan kim? Allah. Rüya görüyor. Yedi tane semiz inek. Yedi tane cılız inek. Yedi tane cılız inek o yedi tane semiz iğneyi giyiyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Giyiyor cılız ilektler ince cılız. Yedi tane yeşil başak, yedi tane de kuru başak. Allah Allahu Ekber! Şu temsile bakın, şu hikmete bakın. Yusuf aleyhisselam diyor ki, ben de onun ilmi var. Ben diyor onu size. Tevhide. Tevhid ediyor. Ne tevhid ediyor? Diyor ki o yedi şişko inek, semiz inek, yedi tane, yedi yılın hepsinin de tamamının, bütün Mısır arazisinde ekilebilen ne kadar yer varsa hepsinin her yıl ekimesin. Adası yok. Bak ekonomiye bak. Dikkat edin. Yani bir yıl ekmek, bir yıl ekmemek yok. Baraza şu anda diyelim ki memlekette bütün arazileri bu sene ekeceksiniz dese yönetim. Burada bir yönetim diyelim. Dese ki arazilerin tamamını ekeceksiniz. Ne olur? Değil mi? Büyük bir verim elde edilir. Orada bütün araziler ekiliyor, Bol verim alınır. Verim yedi tane dolu dolu e, ürün alınan yıl o da silolar, depolar, bilmiyorum neler yapılıyor ve ambarlarda hepsi sapında duruyor, öğütülmüyor. Hiçbirisi öğütülmüyor o ürünün. O ürün ambarlarda bekletiyor, ancak ihtiyacınız olan hariç. Onu ne diyeceksiniz diyor, Sonra arkadan yedi tane cılız, kuru kara inek gibi kuru kara yıllar gelecek. O yedi yılda biriktirdiğinizin hepsini götürecek. İşte, yedi tane cılız ineğin, yedi tane semiz ineği yemesi budur. Yedi taze başak, her sene taze başak, yani her sene ekim etme, arazi ekme, yedi tane kuru başakta onları depolarda kuru olarak tutmaktır. Şimdi, yani bu basit bir şey değil. Bir rüyayı bir peygamberin bir hakikat olarak ortaya koyması, ve bunu tevil etmesi, gerçeğini ortaya koymuş olması ancak ve ancak nübüvvet ve risalette dayanan bir şey olabilir ki biz bu rüyaların tamamını nübüvvet olarak görmüyoruz. Onun için Kur'an'da peygamberlerin rüyalarına dikkat edin. Bir, kimin rüyası var? İbrahim'in rüyası var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rüyası var. Hangi rüya? Bir, Bedir'deki rüyası. iki Mekke'nin fethindeki rüyası. Bir de diyor ki acuz şampa kapkara bir kadının Medine'den çekip gittiğini böyle eteklerini cadı bir kadının çekip gittiğini gördüm. Ben bunu humma sıtma hastalığı olarak yorumladım diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rüyaları çoktur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab'ın rüyaları var bu konuda. Bizim Kur'an'da gördüğümüz rüyalar bunlar işte. Kimin? Yusuf'un rüyası. işte Aziz'in rüyası gibi şeyler, bu rüyaların hepsinin tevhid ve açıklaması da mübvedte dayanıyor diyoruz. Ve lama bela aşudu, atinahu hukman ve ilman, ve k zalik nefsil Bugün inşallah dersimizi bu yerde noktalayacağız, pazar gideceğiz. Velma <gülüyor> balaga şeddahu ataynahu hukman ve ilma. Burada bizim bilmemiz gereken bazı şeyler var. <gülüyor> Ayeti buraya yazıyorum. Velemma <gülüyor> Beleme Eşüddehu Ateynahu Hukmen Ve ilmen Burada iki şeyden bahsediyor Allahu Teala. Eş'ud kelimesi bazı alimlere göre şidd kelimesinin çoğuludur. Anlaşıldı mı? Bazılarına göre şed kelimesinin çoğuludur. Ama her halükarda eş'uddehu, buradaki anlamı şu oluyor. Yani akli ve bedeni olarak, Kemale ve olgunluğa erdiğinde o peygamber kim Yusuf aleyhisselam. Atinahu verdik. Ne verdik biz? Şimdi dedik ki Allahu Teala Atinahu hukman. ''Ve ilmen'' diyor, benim hatırlarsınız, zaman zaman sözünü ettiğim bir, üzerinde çalıştığım bir konu vardı, hatta seminerini falan burada seyrettik, izledik, biz ona nebevi fıkıh diyoruz. Allah'ın nebiye verdiği ilme ve hükme, bu ikisine biz ne diyoruz? Nebevi fıkıh diyoruz. Nebevi fıkıh dememizin nedeni eskiden olmakla beraber özellikle son 100 yıl içerisinde Resulullah aleyhissalatü vesselamın hadisini ve sünnetlerini inkara yeltenen kafirler olmasından ötürüdür. Bu mürtek ve kafirler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini inkar ederler ve derler ki bize sadece Kur'an gerek Kur'an'dan başka bir şeyle amel etmeyiz. Biz de bunun üzerinde Kur'an-ı Kerim'de bir çalışma yaparak, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin peygamberlere özel, mahsus bir hüküm verdiğini, onlara bir ilim verdiğini, onları kendisinin yetiştirdiğini, Onlara ilmi öğrettiğini, hikmeti öğrettiğini, kitabı, hikmeti, hükmü vahy ettiğini, kitap gibi hikmeti de inzal ettiğini biz biliyoruz. Bunu görüyoruz. Böyle olunca Kur'an'ın dışında veya kitabın dışında Allahu Teala biz ona hikmeti inzal ettik diyor. Kitap dediği şeyin şu elimizdeki Kur'an olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla kitap nedir dediğimiz zaman birisine veya sünneti inkar eden bir kimse kitap budur der. Ama inzal edilen hikmet nedir dediğimiz zaman bu sefer o da Kur'andır diyor. Evet ama Musa Aleyhisselam'a Allah Teala diyor ki biz ona Tevrat'ı indirdik. O Tevrat'ta o Tevrat'ta insanlar için hüda ve nur vardır. Fihi hudan ve nurun Onda huda ve nur, onda huda ve nur vardır. Madem kardeşim huda Allah'tan gelen bir şeydir, diyor ki onda. Ne de Tevrat'ta. Peki Allahu Teala niçin biz kitabı ve hikmeti indirdik dediğinde ve enzelna aleyke'l kitabe ve'l hikmete derken niye demiyor Ve enzelna aleyke'l kitabe fihi hikmet. Öyle diyebilirdi. Eğer elbette Kur'an Allah'ın hakim kitabıdır, hikmetlerle doludur, amenna hikmetü Rabbani ve ilahidir. Ama hikmeti nebevi nedir? İşte hikmeti nebevi, fıkhı nebevidir. Fıkhı nebevi de bütün peygamberlerin hayatında biraz sonra göreceğimiz gibi inşallah ileride belki daha detaylı anlatmam gerekecek. O peygambere verdiği hüküm ve ilmin kendisidir. Çünkü eğer Allah azze ve celle Peygamber'le indirmiş olduğu kitabı iki şekilde izah etmek zaruretini duysaydı, bu sefer kitabı olarak onun ismini zikretmesi gerekmezdi. Yani kitabı hüküm, verilmiş olan bir hüküm, verilmiş olan bir ilim olarak izah etmezdi. Elbette diyor biz ona, ve linnuallimehum min te'evilil ehadis, şimdi te'evilil ehadis, ahadis rüyaları, buna benzer vakaları, hadiseleri, Tevil etmek, onun hayatta nasıl bir şekil alacağını, vuku bulacağını, vakıadan ne şekle dönüşeceğini, bir peygamberin bilmesini peygambere öğreten Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam gibi, ona bir kitapta mı bunu indirdi? Yok. Ona vahyetti. Öyleyse kitabın yazılı olması ve yazılı olmaması önemli değildir. Vahyin metluf olması, gayrimetluf olması önemli değildir. Bu teknik bir ayrımdır. Bu spekülasyonlara, tartışmalara, cilale neden oluyor. Hiç de bence yeri yoktur. Çünkü Allah hiçbir zaman demiyor ki sana metluf olan vahyi indirdim ey peygamber. O kitaptır. Metluf olmayan vahyi indirdim o da sünnettir demiyor allah Teala. Böyle bir açıklamada bulunmuyor Cenab-ı Hak. Ben sana diyor vahy ettim diyor. Ve evhayna ileyhi diyor. Ve evhayna ileyhi. Enbiye 75 وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ Ayetler mucize dolu. Her kelimesinde mucize, her kelimesinde ilim ve her kelimesinde bir hakikate işaret var. Ancak gözü kör olan ve kalbi kararmış olanlar bunu görmez. Allah'a yemin ediyorum Allah'ın kitabı net ve açık peygamberlerin ilmini ortaya koyuyor. Yani Kur'an'la hareket ettiğimiz zaman sadece Kur'an'da çıkışta hareket edecek bile peygamberlerin bir ilmi olduğu bir sünnetinin olduğu bir davranışların içtihatların ve hükümlerin olduğunu biz apaçık ve net bir şekilde görüyoruz. Bunu inkarı mümkün değil. Ve ateynahu Oraya geleceğiz şimdi. Şimdi onu silmeyelim kalsın. <gülüyor> Hukmen ve ilmeni inceleyeceğiz. Bismillah, Hukmen Ve ilmen. Şimdi Arapçada hükm kelimesi hakeme fiilinin aslıdır. Bunun onlarca anlamı vardır. Ona girmeyelim. Biz diyor o eşit düne ulaştığı zaman eşit müfessirler diyorlar ki 20 yaşa eşit yaşı denir. Yani şiddetine ulaştığı yaşa denir. O yaşa geldiğinde biz ona hüküm ve ilim verdik. Ama henüz kuyudayken diyor, biz ona dedik ki, La tunab enhum bi emrihim hada, whum la Kuyuda Yusuf bunu nasıl öğrendi? Yusuf'a nereden geldi bu? Kendisini ruhen hazırlamış bir peygamber olmak için Farabi'nin dediği gibi filozoflarla peygamberleri kıyaslarken öyle diyor. Sanki peygamberler de belli bir ruhi hazırlıktan geçiyoruz, kendi kendisini eğitiyor, sonra peygamber oluyor. Yani sen kes mi diyor gibi geliyor. Halbuki öyle değil. Biz ona hüküm verdik. Hüküm nedir? Bir Allah'tan gelen bir hüküm. Tamam mı? Yani emir anlamında, kaza anlamında. İkincisi, peygamberin hüküm verme olayına hüküm denir. Çünkü biz ona verdik diyor bunu. وَاَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ Süleyman Aleyhisselam için, Davut Aleyhisselam için, وَاَلَنَّا <الْحَد۪يد> Biz ona demiri yumuşattık. Subhanallah. Yani Allah mı indir demiri yumuşattı, yoksa demiri yumuşatma ilmini ona verdik anlamındadır. O da kitap değil ya, demiri yumuşatma ilmi. O da kitap değil ya, o da bir ilim. Ama o da vahiyden. Hem Allah'tan gelen hüküm, hem peygamberin kendisinin iradesiyle hükmetmesidir. Resulün ne yapması? Hükmetmesi değil mi? Gelelim ilme. Bunu izah edeceğim biraz sonra. İlim nedir? Arapçada alime dediğimiz zaman bildi. Alime. Ya'lemu. Bilir veya biliyor. Tamam mı? İlmen. Bir tek masları vardır. Şimdi ilmen masları burada hem isim oluyor buradaki il ilm hem isimdir hem de maslardır. Dolayısıyla peygamber bilgi ve bilmek yetkisine sahip. İlim bilgidir isim olarak, ilmem bilmektir mastar olarak. Dolayısıyla bu Peygamber yani Yusuf Nebi Aleyhisselam hem bir bilgi sahibi hem bilmek sahibi. İkisi ayrı şeyler. Görmek, gördü. Değil mi? Görmek ile görme farklı şeylerdir. Bak bir k harfi değiştiriyor. Görmek, Bu K harfi çok şey değiştirir. Görme sıfattır. Ama görmek mastardır. Yani isimdir bu. Dolayısıyla biz burada Yusuf aleyhisselamın Allah katından kendisine hem bir hüküm verildiğini verilmediğini kabul etsek bile diyelim ki kendisine bir kitap indirilmedi. İndirilmese bile vahiy ile peygamberin hükmetmesi gerektiğine dair peygamberde nebevi bir yetki, salahiyet var, peygamberin kendisinde nebevi bir ilim, bir yetenek var. Ve o ilmi ve yeteneğini kullanarak diyor ki, kime? Mısır'ın azizine, tezra'ûne seb'esini'ne de'ben, yedi sene, bütün gücünüz kuvvetinizle alabildiğince ekeceksiniz. Bir boş yer bırakmamak haline alabildiğince var gücünüzle tabirin caizse de, hep o demektir. Deep çabalamanın en son zirvesi anlamındadır. Alabildiğince gücünüz yettiğince ekeceksiniz. Ektiniz mi? Ektiniz. Yedi yıl ettiğinizi biriktireceksiniz büyük büyük silolardan. Yer altlarında depolarda, kuyularda, şuralarda, buralarda. Yedi yıl, yedi yıl sonra kurak yedi yıl gelecek. O biriktirdiğinizin hepsini alıp götürecek. Peki la, bunu söylemesi bir hayale mi dayanıyordu? Bir hükümdür bu. Hükme diyor, böyle yapacaksınız diyor Bu hüküm neye dayanıyor? Peygamberde olan bir ilme dayanıyor. Hüküm ilmen. Ona dayanıyor. Nereden bildi bunu? Yusuf hapishanede. Yusuf'a kitap gelmedi, kitabın içerisinde ey Yusuf, Aziz'in rüyasının tevili budur diye. Ama nereden bildi? Ve lama belga shuddhu atinahu hukman ve bilme. İşte bundan dolayı bildi. İşte bu ilmet ve bilme yetisi Peygamber'in neberif kıdır diyoruz. Yusuf Aleyhisselam da böyle. Süleyman Aleyhisselam da böyle, Musa Aleyhisselam böyle, İbrahim Aleyhisselam böyle. Hepsi hakkında ayetler bunu anlatıyor. Dolayısıyla "Welma balaga şedduhu ataynahu hukmen ve ilma" devlet idare etme anlamına da geldi burada. İnna enzelnâ aleyke'l-kitâbe لِتَحْكُمَ بَيْنَ nasi بِمَا اَرَاكَ Allah. Biz sana kitabı indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile. <gülüyor> Allah Allah. Şimdi hem gösterdiği diyor, hem kitap diyor. Burada da âteynâhu dedi. Dikkat edin, vahyettiğimiz demedi. Kendisine vahyettiğimizde, hükmü ve ilmi vahyettiğimizde demiyoruz. ''Ateynahu'' diyor. ''Ata'' kelimesi vahyin dışında da kullanılıyor. O da vahyin kategorilerinden birisidir. Vahyin kategori sınıflarından bir tanesidir. Ama buradaki ''ita'' kelimesi sanki doğrudan dolayı peygamberin kendi varlığından, ilmi ve ahlakından, yeteneğinden ortaya koymuş olduğu şeydir. Mesela insanlara Allah rızık verir. Haberi olmadan o rızık gelir kendisine. Bu da Allah'ın ita fiiliyle zikrettiği şeylerdendir. Mesela der ki biz onları güzel bir rızıkla rızıklandırdık. Nasıl güzel bir rızıkla rızıklandırıyor? Allahu Teala bir esbab halk, sebep halkı diyor. O sebeple geliyor sana o rızık. Burada da diyor verdik diyor. Verdiğimiz diyor. Bak burada vahiyettik demedi. Kendisine erselna ''İleyhi hükmen ve ilmen'' demiyor. Kendisine hüküm ve ilim, irsal ettik, gönderdik demiyor. Verdik diyor. Var onda da onun için, şimdi ben size mesela şunu versem, verdim. Bu sende var mı? O şimdi sende. Dolayısıyla Allah vermiş onu, önceden Nebisine verdiği için var onda. Tabi Yakup aleyhisselam nereden kokuyu hissetti? Yusuf'un gömleği Mısır'daki kervanla, Mısır'dan kervan harekete başlayınca hemen kokusunu hissetmeye başladı. Ben dedi, Yusuf'un kokusunu hissediyorum. Bana ahmak ve bunak demezsiniz. Müfessirler bu konuda tartışmışlar, diyorlar ki, nereden bildi? Yani, şimdi aklına Allah koysaydı da, yani aklettiği için koku geliyor zannetse bu olmaz. Kur'an vakasına uymaz. Vahye mukaliftir. Elektrik hızıyla diyor işte Elmalı Ahmet Hamdi falan elektrik hızıyla diyor belki düşünsek diyor mesela desek ki allah Teala elektrik gücüyle oradan kokuyu göndermiştir, almış desek yani bu da diyor biraz hayali olur diyor bu türlü düşünce. Şu da düşünülüyordu müfessirler tarafından Allah bir zamanlar Yusuf'la o yan yanayken Yusuf'un kokusunu onu zihni almıştı zaten yani beyin onu kaydediyor koku alma duysuyla acaba beynindeki bir zaman Yusuf'tan kalma olan o koku, kokunun yerleştiği merkezi Allahu Teala harekete geçirdi emretti o merkez çalıştı hareket etti o merkez hareket edince Yusuf'un kokusunu duydu acaba böyle mi diyor hepsi de muhtemel hepsi muhtemel o kokuyu Allah azze ve celle yaratmış da olabilir onun beyin merkezindeki koku alma duyularından merkezlerinden birisini tekrar Allahu Teala canlandırır çünkü hüzünle o kapanır üzüntüyle o kapanır yani beyin beynin bir kısmı çalışmayabilir çünkü aşırı şiddetli hüzün insanı ne yapabiliyor cinnete sürükleyebiliyor hafıza kaybına neden olabiliyor çeşitli şeyler oluyor Allah azze ve celle ona nasıl duyurdu işte o da vermedir işte, vergi. Allah verdik diye ona bir hüküm ve bir ilim verdik. Ama diyor ki e, İmam El-Ala'i bu Selçuklu dönemi alimlerindendir. Onun Tefhimül e, Telkihül Fuhum diye ismi bir kitabı vardır. Telkihim, telkihül Fuhum isimli eserinde bu umumla ilgili bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim ve Arapça'da daha doğrusu usul-i dair olan bir meseledir. el âm ve el-umum. Âm ve umumun ne olduğunu anlatmak için özel bir kitap telif etmiş bu konuda. Kur'an-ı Kerim'de nekire olarak, belirsiz olarak gelen isimler üzerinde min, kul, ala, ey gibi edatları tartışmış ve diyor ki bu nekire olarak gelen şeylerde ee, umumiyet söz konusudur. Özellikle menfi olan nekirelerde, olumsuz nekirelerde, olumsuz belirsizlerde diyor, umum sigası esastır diyor, genelleme esastır diyor. Burada yani, su hüküm dediği şeyin içerisinde, onlarca, yüzlerce, binlerce belki hüküm giriyor. Bu elim dediği şeyin içerisine, onlarca, yüzlerce, binlerce belki hüküm giriyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bu umum sigasına dahil olan ifadelerden, olduğu için diyoruz. Bu bakımdan peygamberlere verilen ilim peygamberlere verilen ilim Allah katından bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de bize tavsif ediliyor, tanımlanıyor. Şimdi vahyin diğer çeşitlerine eğer değinmek gerekirse burada birkaçını ben size örnek olarak vereceğim inşallah. Bir, melek vasıtasıyla vahyedilmesi, iki, ilham yoluyla vahyedilmesi. Tabi vahyi derken hem risalet hem nübüvveti kastediyorum ben. Yani Allah hem risaletini o şekilde indirir Peygamber'e, hem de Peygamber'in nübüvvetini indirir. Mesela Hıdır Aleyhisselam'ın kitabı var mıydı? Bilmiyoruz. Ama o bir nebiydi. Değil mi? Şuayb Aleyhisselam'ın bir kitabı var mıydı? Bilmiyoruz ama o bir nebiydi. Şeriatın nübüvvetle gelmişti. Rüya yoluyla vahiy ve ilham, yani ilim öğretme, bir peygamberin bir diğer peygamberden ilim alması. Harun'un Musa'dan alması gibi, İsa'nın Yahya'dan Yahya'nın değil mi? Zekeriyya'dan alması gibi. <gülüyor> Zaten babasıdır. Vahyetme kendi içinde kategorilere ayrılır. Birisi irsal Resul gönderme. İkincisi İta, ve lammâ belegâ şuddehu âteynâhu hükmen Demek ki hüküm verme yetkisini veriyor peygambere. Nedir bu hüküm verme yetkisi? İşte bizim Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle sabit olan ilme biz o hükümdür diyoruz. Ona biz sünnet diyoruz. Üçüncüsü inzal. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ hikmete <وَالْحِكْمَة> Sana kitabı ve hikmeti inzal ettik. Onun için alimlerimiz İmam Şafii, İmam Kurtubi, İmam İbni Hazm, ve şatibi gibi adımlar derler ki sünnet de Allah'tan indirilen vahiymiş. Kur'an sabit. Bu ayetler net, açık. Tenzil diyoruz ona sonra. Dördüncü kategoride kendi içinde vahyin türleri tenzil. Beşinci kategorisi ta'alim. وَلِنُعَلِّمَهُ min تَعْوِيلِ الْاحَدِيلِ وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَةَ لَبُوسِنْ لَكُمْ İra'e İra'e İra'e gösterme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında demin okuduğumuz ayet-i ya, Yani rü'yet. Şimdi bu kategorilerde Allah azze ve Celle vahyi indiriyor. Vahiyi bütün Rasullere ve Nebilerine indiriyor. Ayrıca Allah Azze ve Celle kitapta peygamberlere öğrettiğini bize e, bazı kavramlar içinde sıralayarak şöyle öğretiyor. Neler indirmiş? Mesela bir, onlara ilim öğretir. Peygamberlerine nasıl öğrettiğini ve vahiyi nasıl verdiğini anlatırken ilim öğretir. İki, hikmeti öğretir. Üç, tevili öğretir. وَلِنُعَلِّمَهُ min تَأَوِّينِ Ve Onun için oradaki min, te'evuil-el-ahadis'in bazısını öğretir değildir. İmam el-Alâ'i Al diyor ki, oradaki min kelimesi, umum sigasına delaletler, bütün kendisine gelen ve karşısına çıkan tevillerin tamamını ilmini öğretir. Onun için min öyle basit bir şey değil yani. Me ve nun harfinden müteşekkil değil. Çok şey ifade ediyor ki. Dilediğini öğretir. Allah öyle diyor. Allemehu mimme yeşe. Dilediğini peygambere öğretir. Ne dilerse. O kapalı. Kitabı öğretir. يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Kitabı ve hikmeti öğretir. Dilediği ilimden dilediği kadarını öğretir. Bu ifade kullanılır Kur'an'da. Hüküm vermeyi öğretir. Mesela, Süleyman'la ve Aleyhisselam için ne diyordu? Ve Suleimane ve Daouda ir yekümani fil harf yayılan bir ekin hakkında hüküm verirler diyor. Hani hüküm verirlerdi veya o şekilde. Sonra Süleyman Aleyhisselam için diyor ki: ne neha Suleimane? Dolayısıyla yukarıda vahyetme kategorilerinden bir tanesine de fehimi yazın. Tamam mı? Onlardan bir tanesine tefhimi de yazın. فَفَحَمْنَاهَا Süleymane <gülüyor> <gülüyor> Onu Süleyman'a fehmettirdik, tamam mı? <gülüyor> Onu Süleyman'a fehmettirdik diyor. Şimdi yukarıdaki ayeti silmiyorum. Siz şurada yazdığıma bakacaksınız. Fe sehemneha kelimeler yazmıyor. Süleyman'a tamam mı? Ve kullen Ve kullen diyor. Hükmen ve ilmen'' Aynı şey değil mi? Görüyor musunuz? Peygamberlere Allah Azze ve Celle verdiği ilim ve hükmün illa kitapla olması gerekmediğini burada bize gösteriyor. Çünkü Davud'un kitabı var, Süleyman'ın kitabı yok. ve kullen, kullen demin dedik ya, Rum'un kul kelimesi, kullen olarak mansup gelir. Ve kullen yani kim? Süleyman ve Davud. Kullen, onların her birisine, kullüne, her birisine tam tamamına. Ne verdik? Ve ilim verdik. Pekala, burada neden hüküm belirsiz ve burada ilim neden belirsiz? Öyle ya. Belli bir ilim olsaydı, belli bir hüküm olsaydı, Allah-u Teala diyecekti ki, ateynahu ve, ve kullen ateynahu, onlardan her birisine tam tamına. Ne verdik? El hukme vel ilme diyecekti. Neden? El hukme ve ilme demedi. El hukme ve ilme deseydi, o zaman belli olan bir hüküm, belli olan bir ilim, sınırı, hududu belli olan ve kitapta belirtilmiş olan bir şey olmuş olacaktı. Allah Azze ve Celle onu nehire olarak zikretmekle hem Peygamber'in hüküm verme yetkisi olduğunu, hem Peygamber'in bilme kudreti, kabiliyeti olduğunu burada bize ispatlıyor. Onun için diyor ki, Yakup Aleyhisselam için, ve innehu lazu ilmin lima allemnâhu. Ve innehu o gerçekten kim? Ve innehu lazu ilmin, bak dikkat et, burada yine nekire geldi. Lazu ilmin lima أَلَّمْنَاهُ وَاِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ Şimdi gerçekten de o kasem vavdu olabilir. Ve innehu لَذُو عِلْمٍ Gerçekten o bir ilim sahibidir. Kim? Yakup. <gülüyor> Buradaki lima öğrettiğimize karşılık veya öğrettiğimizden dolayı ya öğrettiğimiz şey için öğrettiği şey nedir? Peygamber'e Risalet ve Nübüvvet bir şey öğretmiş Bunlar rağmen peygamberde bir ilim var işte bu ilim Allah'ın ateynahu hukmen ve ilmen dediği ilimdir onun için kendisine mesela diyor ki çocuklarım Mısır'a girerken bir kapıdan girmeyin Ayrı ayrı kapılardan girin. Niye öyle söylüyorsun? Kendisine öğrettiğimizden ötürü o bilme sahip. Demek ki peygambere vahiy gelince ondaki bilme, hükmetme melekeleri kendiliğinden harekete geçiyor. Yani biz normal peygamberler dışındaki alimlerde buna içtihat diyoruz. O nebide harekete geçiyor ve ne oluyor? levvetin ilmini bu şekilde Allahu Teala peygamberlerde oluşturuyor. <gülüyor> Bazı peygamberlere de Allah mesela Meryem 12'de Yahya Aleyhisselam için diyor ki: "Ya Yahya, hu bil Bir biquwwa" ve ataynahu al-hukme Yahya Aleyhisselam da kavrat daimedi diyordu. Onun için biz ona el kitabı verdik. Dedik ki ey Yahya kitabı kuvvetle tut. Kitaba kuvvetle sarın. Ve ataynahu al-hukme sabiyan. Burada hükmü marife olarak tanımlanmış olarak zikredildi. Neden kitap zikredildiği için kitabın içinde bilinen bir hüküm, bilinen bir şekilde geldi. Lut aleyhisselam için de aynı şey geçiyor. Enbiya suresi 74. Diyor ki allah Teala, ve Lut'a da diyor, a'teynahu hükmen ve ilmen. Biz Lut'a da, hüküm verme, ve bilme verdik. Şimdi hiç düşünülebilir mi? Bir nebiye hüküm verilsin fakat bilme yetkisi verilmesin. Allah <gülüyor> Allah. Hükmetme yetkisi verilsin ama bilgi verilmiş olmasın. Bu mümkün mü? Peygamberler dışındaki insanların bile Allah katından fıtri olarak kendilere verilen bir ilim vardır. Bir bilme vardır. Yani akılla bir şeye erme vardır, tabi. Bunu nereden biliyordu bu insanlar? Mesela Sad Suresi 20. ayet-i kerimede وَشَدَدْنَا el وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِتَابِ Bu kime söyleniyor? Süleyman için sallallahu aleyhi ve biz onun mülkünü güçlendirdik yönetimini idaresini güçlendirdik ve ona el hikmeti verdik dikkat edin el hikmeti verdik ve faslal hitap verdik faslal hitap nedir allah Teala diyor ki müminler Yahudiler, Nasrani ve Sabi'ler için Allah hükmünü, kıyamet günü fasl edecektir. يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَفْسِلُ Beynehum Hak olan hükmü verecek, hak ve batıl, bugün bilinmese bile o gün bütün insanlar tarafından net ve açık olarak bilinecek. Burada da fasl el hitab faslı. Nedir o fasıl? İnsanları muhakeme derken, insanlarla konuşurken, hak olan, gerçek olan sözü söyleme ol olayı. Bu da işte nebilere verilen ilimlerden bir tanesidir. Dolayısıyla biz allah Teala'nın peygambere hem hükm verdiğini ve hem de hikmet verdiğini görüyoruz. Burada ne dedi? وَاَعْتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ Biz ona hikmeti verdik. Nedir bu hikmet? Yani niye Allah'ın kitabı olan Kur'an'da bu hikmetin tanımı yok? Hikmet şudur, şöyle hareket etmektir. İşte iki kişiyle münakişe olduğu zaman böyle söylemektir, şunu yapmaktır, bunu yapmaktır. Veya insanları böyle yönetmektir diye bir tanımı var mıdır? Yok. Dolayısıyla Allahu Teala haşa aciz değildi. Biz ona Zebur'u verdik diyecek yerde biz ona hikmeti verdik demesine gerek yoktu. Biz peygambere hem Kur'an'ı hem de hikmeti verdik. Değil mi? Diyen Allahu Teala hem kitap diyor hem hikmet diyor. Şimdi durup dururken yani ben el kitabı peygambere verdim. Onun yanında da böyle bir cümlesi gerekirdi. Yani el kitap el hikmet demektir ey kullarım. Bunu demesi gerekirdi. Madem böyleyse, öyleyse Allah adına niye iftira ediyor bu insanlar? Alimlerimizin hemen hemen tamamına yakın ittifak etmişleriz. El-Hikme, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in iyidir Enfaz Suresi 89'da ''Ulâik lezîn a'teynâhumu'l-kitâbe vel-hukme vel-nubuvvete'' de ''Ulâik lezîn a'teynâhumu'l-kitâbe vel-hukme vel-nubuvvete'' vel-hukme yekfur hâi fâkad vâkenne bihâ kavmen leysû bihâ bi-kâfirîn'' Sadakallâhu İşte Peygamberleri sayıyor, İsa'yı, işte, Yusuf'u, İbn-i sayıyor, Musa Ardından işte Yeni peygamberler. O kimselere diyor, biz allah Teala kitap verdik. Kitap belli. allah Teala ne diyor? El-kitap. Şimdi. Şimdi öyle bir şey ki Arapça'da yani özellikle Kuran-ı tabi. Kastımız o. Onlara verdik diyor. A-tey. Nâhum. El kitabı. Bu bir şey. Kitabı verdik. Tamam. Burada, bundan sonraki cümleyi kap çek şöyle bir çizgi. Âteynâhum <gülüyor> el kitabı. Onlara Allah bir kitap vermiş. iki tutma Buraya çektik. Anlaşıldı mı? allah ne vermiş? ayrıca. <gülüyor> el hakkun vermiş. Sonra ne vermiş? Ve <gülüyor> nübuvveti demek ki hüküm başka kitap başka bir şey nübüvvet başka bir şey eğer hüküm ve nübüvvet el kitap olsa, insanlar Allah'a bugün ilmini ve Allah'a kitabını öğretmek cüretine kalkan mürtet bir tarılır haşa onların demiş olduğu gibi olsaydı ailen ne yapmayacaktı? El-hukme ve'l-nubuvveti zikret edecek ki, وَاَتَعَتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ min النُّبُوَّتٌ Onda hüküm ve nübüvvet vardır. Bitecekti bu zaman mi işte. Değil mi? Ama hiçbir zaman Allahu Teala, biz onlara kitab kitabın içinde hüküm verdi, hükmün içinde de nübüvvet veya kitabı nübüvvet diyor. Bunlar apayr-ı bambaşka şeyler. Kitab, yazır gelen vahiy. Bitti, anlaşıldı. Devrat-ı İzabur, ve hükme, insanlar arasında hükmetme olayı. Bir, hem Allah ile hükmette doğrudan doğru el kitapta olan, el kitap, peygamberin kendi içtihadı ve ameli, Allah ile vahham ile hükmette, ona da, âteynâhu hükmen velme, namasında değinmiştir. Ve nübuvvete, nübuvvet nedir? Haber verme olayı. Haber verme. Evet. olayı. Hem dünya meselelerinde haber, eşyada. Olaylarda haber verme, gözle gün, hem de gözle görülmeyen, âlim-i olan şeyler haber verme, biiznillah. İsa Aleyhisselam çamurdan kuş üretinde bir şey yapıyor da, ''Onun sona te'fukhu fihi feyat-ıram biiznillah'' ''Onun'a Allah'ın izni kuş olur.'' Görmüyor mü bunların, nebilerin, sünnetin, kârınların gözü kör mü, görmüyorlar mı bunu? Çamuru Allah'ın izniyle kuşa döndürüyor. Allah'ın izni. Allah'ın izle insanlar arasında hüküm verecek bir bilgisi olmayacak peygamber. Çok garip bir şey. Dileri kandan bir hüküm çıkarıp onunla amel eder ama peygambere hayır et der. Yani bizimle Allah'ın arası peygamberi sokmayın diyor kafirler. Şimdi kafirlerden bir tanesiyle tartışıyor. Ben Kur'an'dan başka hiçbir şey anlamam. Bu insan ümmet-i muhismayr kafirdir ve mührtür, İslam dinine çıkmıştır. Diyor ki aramıza Allah'ın peygamberi sokmayın. Allah aramıza peygamberi sokmayın. Çıkarın diyor, biz de kitabı karşı karşı bırak diyor. İstediğimiz gibi edelim, istediğimiz gibi üzerinde oynayın. Bunların amacı bu. Dolayısıyla biz eserimizi anlatırken bu kavramların üzerinde ısrarla, azimle niye dur? Çünkü Türkiye çok Onların imanlarını yerlerinden almış zaten. Bak olan ne varsa onu da almak ve yemek istiyorlar. <gülüyor> Suresi 54. ayet bakın allah Teala ne buyuruyor? Tazibillah em yahsudûne te'alâ me a'tâhullâhum min fadlihi ve hüküm bilim Allah'ın fazlından verdiği, verdiği ilim ve hüküm Allah'ın fazlından burada öyle söylüyor. Yoksa onlar insanları, ki insandan kazık peygamberler bunlar, Allah'ın kendilerini verdiğinden dolayı kıskanıyorlar mı? Fakat âteyn âl-i İbrahim el-kitâ vel-hikmete ve aynâhu mulke nâzîk. Biz onlar bilsinler, bilsinler İbrahim'in evlatlarına, soyuna, sopuna, zürriyetine el-tu, ehmeti ver. Sübhanallah ya. İşte net, net ortak. Yani şimdi biriyle desek, buradaki kitap da, kitap, da, kitap da kitaptır dese, vallahi tabiyle edallu min himan sahibi derler. Sahibinin eşeğinden daha ve daha safık. Deniz, haraplar öyle eski darlı meseleler. Buna sahibinin eşeğinden daha sapkın, daha şaşkın der. Fakat ayna ala İbrahim'e eva ve hikmet. Kimin kitabta مش kimin hikmetta? Kitap verdiler Resul hikmetle. Kudretatı. Ve edinahu mülkena İbrahim'de filiktir. Azim bir yani hüküm gücü veya insanda imamı ki burada insanlar imamla Allah mülk. Metinli Kur'an-ı Kerim'de mesela Sura suresinde 7. ayet şuriki de Keleyna ileyke emrina Sana emrimiz bir ruh vahiy. Nisa yüste ve alemek ma Hani ta'lani Yusuf Aleyhisselam diyor ya git oku ve nuallim min ahadifin tevilini öğretiyor. öğretiyor. Nasıl? <gülüyor> Hiç bilmediğin şeyi ve bilmediklerini aldı. Şimdi bu bilgi eğer peygamberde o, yani Kur'an'ı kaldırabilecek bir ilme, bir birikime bir kabiliyete zaten sahip olmasaydı Kur'an gelmezdi. O buna hazırdı. Alçın olmakla görelim. gönder peygamberlere içtifaz katını kullanıyor diyoruz. Onları topluyor, derliyor, için hazırlıyor. Risalet için hazırlıyor ve ona tür risalet veriyor. Mesela Hikmet'ten bahseder. Hikmeti verdik diyor. Vesî 20. ayet. Hikmeti verdik. Vesî 54 Hikmet. Burada hikmet ettik ve onun karşını parantez içinde boş Hikmeti vahyettik. Hikmeti inlettik, Bakara 231, bunlar çok önemli bakın, bunlar yarın sünneti araden karşılaştığınız zaman Kur'an hüccetleriniz olacak. Bakara 201, ve hikmeti inzal ettik, bunları cümle halinde. Bunları böyle mi madde mi yazacaksınız? Cümle halinde yazmayacaksınız, madde halinde yazacaksınız. Şekil ağıda gibi. Bunlar hazine. Hikmeti inzar. Wa anzal wa anzalahu alayk taba walhikmet. Nisasi yuz yuz onic. Hikmeti. para 151 bari yüz eldiviş. Allah Azze ve Celle İsa. Ve İtallamtuk hey benim kulum İsa. Ve İtallamtuk el Kitaba hani ben sana Kitabı öğretmiştim. Ve el sana Hikmeti öğretmiştim. Tevrat'a sana Tevrat'ı öğretmiştim. Vel İncil'e sana İncil'i de öğretmiştim. Ne oldu burada? Tevrat bir şey, El Kitap bir şey, İncil bir şey, vel hikmet bir şey. Pekela, ve iz allamtuke'l kitab hatırla. Hani sana kitabı öğretmiştim.